yatma saatinde randevu olmasın ibadet saatinde randevu olmasın öğleden sonra buluşalım mı çok cahilce bir randevu bu ne demek öğleden sonra öğleden sonra ikindiye kadar 3 saat var hangisinde geleceksin sen ben hazır ol seni mi bekleyeceğim sen kışla denetleyen bir general değilsin ki seni bekleyeceğiz burada biz saat 14.10'da geleceksin kaç dakikalık işin var 3 dakika 14.13'de de gidersin çok resmi olmadı mı Allah daha resmi tutuyor bu işi üstelik çünkü bizim işlerimiz vakitlerimizden çok fazla on işimiz beş tane de vaktimiz var vakit çok az iş çok sorun çok dert çok e biz Allah'ın rızasını kazanmak istiyoruz dolayısıyla öğleden sonra randevu olmaz ne zaman olur 13.30'da olur bir çay içmeklik olmaz 45 dakikalık bir randevu olur Başı dibi belli olsun Konferans mı vereceksin başı dibi belli olsun Yemek mi yiyeceğiz Bak mubahtır Müminler birbirlerine yemek ikram ederler Kulaklarından bu Ama bir yemek mübarek Tarladan buğday yetişecek Değirmene gidecek Un olacak çörek olacak Bunlar yiyecekler hala değirmen Sefası sürüyor Böyle bir yemek Tıbbi ne kadar dayanır? 45 dakika. 45 dakikalığına randevüleşeceğiz. O arada 45 dakika oldu da çorba geldi. 45 dakika sen bekliyorsun. O arada başka yemek gelecek. Ne bekliyorsun? Yemek gelecek. Kalkar giderim. Vallahi giderim. Giderim. Benim melekler orada bir yemek için yarım gün harcadığı görürlerse ben ne derim kıyamet günü? İsraf. Sadece sadece musluğu açık unutunca mı ekmeği bıçakla kesince israf olmuyor şunla kesince israf olmuyor sadece ekmek kırıntısı mı bir müminin cennete girmesinden daha değerli ekmek mi var bu dünyada benim vaktimden değerli ekmek ne zaman yarattı Allah hangi ırmağın hangi okyanusların suyu bir müminin bir kere Allah demesinden daha değerli bir zaman dilimine denktir Zaman israfı olmaz Gezi yapar mı mümin? Yapar elbette Müminler geziye de çıkarlar Allah'ın emri de, Kul si rufil art Dolaşın Allah buyuruyor Haram da dolaşma Ama zamanı dibi belli olsun Ya nasip bir çıkalım kar yağınca döneriz Böyle gezi olmaz Zamanı dibi belli olsun durağı belli olsun Trafik tıkandı Ömürde bir defa insanın başına gelir Trafiği de hesabet namaz arasında namazı ters gelmeyecek şekilde trafiği hesabet, yoğunluğu hesabet. Müminler birbirlerinin vaktine kul hakkı gözüyle bakmalıdırlar. Bu bir kul hakkıdır. Benimki kıymetli. Ömrünü heba etmiş, cennet cehennem derdi olmayan için kıymetli olmayabilir. Benim vaktim kıymetli. Ben bu vakitleri dakika dakika toplayıp Allah'a kul olarak ahirete gitmek istiyorum. Randevülerimiz imanımızı veya münafıklık riskimizi gösteriyor. Bunu bilelim. Allah işimizi hayretsin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.